Muhterem efendim, kalbin zümrüt tepelerinde ilm-i ledünün marifet-i ledününe inkılap etmesi, vicdanın hususi bir iltifatla donanması, cezbin de inç zap rengine boyanması demek olan bu hal veya bu makam, damlanın deryalaştığı, zerrenin kainatlaştığı, hiçlerin vücut payesiyle şereflendirildiği miraatiyet makamıdır buyuruluyor. Bu miratiyet makamını izah eder misiniz? Tam aynı olma demekti yani bir yönüyle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem makamıdır ki miratı Muhammed'den Allah görünür daim. Tam onu aksettirme. Çünkü hak olarak bir fani, bir zail, bir mümkün Cenab-ı Hakk'ın ile göstermez. Fakat bir aynı olarak insan zat-ı aksettirebilir yani. Insana bakan, insanın kalbine bakan İnsanın mülahazalarına bakan, insanın ona hasri nazar etmesine bakan, tam konsantre olmasına bakan zat-ı insanda görebilir, dense hata edilmiş olmaz. Bu bir atiyet makamıdır. Dolayısıyla aynen yani bu insanda. İza rü'ye Allah oluyor. Ya men tecelle billah diyor. Yani Efendimiz için sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla onda Allah tecelli etti diyor. Zati bir tecelli adeta olur. Bir kemmu keyif. Allah, Allah Evet o nokta zuhul edilebilirdi. Bir adiyet makam. Sufiler onu kullanmamışlar. Evet. Önemli olan Allah'la intisabı kavi tutmak. Şeytan oyununa gelmemek. Nefsin boyununa gelmemek. Nefis ve şeytan daraldır. Allah asrı nazar eder. Nazar ve teveccüh mülazasında ifade edildiği gibi bakarsan birdenbire görme, duyma, değerlendirme ufkun genişlenir. Öbür türlü gidersin tepe taklak gelirsin. Hep kapaklanırsın. Alvar İmamı Merhum Esbi nefse rakib olma pareler bir gün seni. Emin olma tığ eryar yareler bir gün seni diyor. Nefis atına binme seni yere çalar, param parça eder. Emin olma, diyor nefsatına büyülsen, başkasının hızıra, süngüsü dener geçer Dolayısıyla siyanet ve himaye ilahi altında olursan parçalanmadan da delilik olmadan da kurtulursun. Ama nefis satına binersen, sen nereye çalacağı belli değildir Her şey zat-ı ulviyette işte bir mirat olacak, aksettirecek. İnsanın kamil olması itibariyle bir ı Muhammed'den Allah görünür dahi. Bu derecesine göre bir, hakiki insan-ı kamil var. Burada ifade edildiği bir izafi insan-ı kamiller Her büyük veli hususiyle esfiya, zafi manada insan-ı kamildir. Ama hakiki insan-ı kamil, odur. Huluhiyet tahtının sultanı yaratan ve kendisini en büyük bir at olarak da Hz Muhammed Mustafa. O bir kutup yıldızı gibidir. Yolunu yitirenler onunla yollarını bulurlar. Herkes değişik yerlerde gezer, dolanır ama o kendi etrafında döner. Öyle yaratmış, sevmiş, donatmış, bezemiş, süslemiş, biricik sevgili haline getirmiş. Mahiyet ve Emriyesi ile onu görmeye dayanamayız. Çünkü tam bir ayna o. Tam onu aksedirir. Görmeye dayanamayız. Hakkati Ahmedi adına söylenen sözler var. Cismaniyet alemindeki durumu itibariyle tatbika kalkmışlar onu. Tutmuyor o zaman tabi. Bu bizim içimizde Muhammedun Beşerun. Ama Hakkati Ahmediye itibariyle Veleysekkel Beşeri. Onun için rüyalarda da farklı görülebilir. İnsanların gönül aynaların aksetmesi itibariyle görülür Ve insanlar da kendi hallerini içinde bulundukları durumun çocuğudurlar. Haller de rengarenktir. Bazen mavi, bazen yeşil, bazen turuncu, bazen pembe, bazen kızıl olur. Dolayısıyla öyle bir aynayı akseden de bu aynanın rengini alır. İmam Rabbani ile Muiddin İbn Arabi merr-e ani, an-i hakkan mülazasında farklı müteali ortaya koyarlar. Neyse geçelim o fasla.